Elhamdülillahi Rabbil Alemin Vessalatu vesselamu ala nebina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd Namaz ahkamı ile ilgili yapmış olduğumuz derslerimize devam ediyoruz. Geçen hafta cuma bahsinde kalmıştık. Cuma namazında hutbe esnasında olsa bile tahiyyatül mescid namazının kılınması gerektiğini ve hadiste olduğu üzere hafif bir şekilde, hızlı bir şekilde namazın kılınması gerektiğini zikretmiştik. İmam Şafii Rahimahullah diyor ki bu hususta Nequlu ve ne'muru men dekhalel mesjide vel imamu yahtubu vel muazzinu yuezzinu ve lem yusalli rak'ateyn en yusalliyehuma ve en yukhaffifehuma diyor ki İmam Şafii Rahimahullah İmam hutbedeyken Yahut müezzin ezan <gülüyor> okuyorken camiye giren bir kimse ye cuma günü ne yaparız diyor. İki rekat namazı kılmadıysa eğer dahiyet-ül namazı kılmadıysa kılmasını emrederiz. Ve bu iki rekat yani imam ederken kılacağı iki rekat namazı takfif yaparak yani uzatmadan çok uzatmadan tabi erkanına riayet ederek kılmasını emrederiz diyor. İmam Şafii Rahimahullah'ın bu nakli e, onun El-Um kitabı var biliyorsunuz. O kitabında. işin garibi bu İmam Şafii Rahimahullah'ın sözü bana bir olayı hatırlattı. Burada Zeytinburnu'nda bir cami var sokak arasında. Orada da doğulu kardeşlerimiz var. Şafii mezhebindeler genelde. Cuma günü hutbeye geç geldiklerinde ee, yani imam hutbedeyken girdiklerinde iki rekat namaz kılıp öyle oturuyorlar. Bir gün imam hutbede uyarıyor bunları. Ya diyor ne namazı kılıyorsunuz imam hutbedeyken? İmam hutbedeyken namaz mı olur? Diyor acaba biz şafi'yiz. Ne şafi'si diyor ya. Hutbeyi dinlemek farz oluyor. Oturun. Şafi falan olmaz. Hep, bu hepsinin görüşü böyledir. Tabi imamlar da cahil. Yani kendi o akli varsayımlarına göre ne yapıyorlar? hükümleri ortaya koymaya çalışıyorlar. Bu ne zamana kadar böyle devam eder? Sünneti, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'in hadislerini okuyup öğreninceye kadar bu cehalet, bu hataya düşmeler devam edecek. Yani konuyla ilgili nas, deliller öğrenilmediği sürece ne olacak? Bu hatalar sürekli devam edecek. <gülüyor> Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbede genelde arkadaşlar ne yapardı? İnsanlara Allah'ı hatırlatırdı, ahireti hatırlatırdı, salih amellere teşvik ederdi. Ve bazen sallallahu aleyhi ve sellem hutbede Kaf suresini okurdu. Yani hutbede aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Kaf suresini okuyor. Diyor ki El-İz İbn Abdüsselam "ولا ينبغي للخطيب أن يذكر في الخطبة إلا ما كان يوافق مقاصدها من الثناء والدعاء والترغيب والترهيب بذكر والوعيد وكل ما يحث على طاعة أو عن معصية." Hatibin hutbe veren imamın hutbedeyken diyor, Allah'a senâ etmesi, dua etmesi, terğîb ve terhib, insanlar ibadete teşvik etmesi, isyan etmeden alıkoyması, korkutması Allah Teala itaatte teşvikte bulunması konusunda diyor ne yapması lazım? Öğüt vermesi lazım. O كذلك يتلاوة القرآن hutbede Kur'an okuması lazım. Mekanın Nebi sallallahu aleyhi ve sellem yak yakhutbu bi sureti Kaf. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hutbede iken ne vardı diyor? Kaf suresini okurdu. Fi kesirin minel al-aqat. Bir çok kere. Akıllarına bıçaklasın, yahut bu bıçakta kaf fiykesiyle alakalı. İşte muhtemel ya Allah dikir, niye kaf? Suresi gerçekten, yani baktığınız zaman Allah Teala'nın zikri var, ona sena var. Ondan sonra insanın nefsinin insana vermiş olduğu vesveseden bahsediliyor. Meleklerin insanın yapmış olduğu itaatleri ve isyanları yazdığından bahsediliyor bu surede. Ölüm ve ölümün sekeratından, sarhoşluğundan bahsediliyor. Kıyamet gününden, kıyametin o kıyamette olacak sahnelerden, kıyametin hallerinden bahsediyor Kaf Suresi. Ondan sonra insanların kendi yapmış oldukları amellerine şahit tutulacaklarından, cennet ve cehennemden, <gülüyor> yeniden kabirlerden dirilmekten bahsediliyor ve namaza vurgu var. Namaza işaret ediyor Kaf Suresi'nde. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de ne yapıyor? cuma hutbelerinde çoğu zaman ne yapıyor? Kaf Suresini okuyor. Yani Şimdi bir ailenin sözü geldi aklıma. Diyordu. Yani bazıları var. Çıkıyor kürsüye. Habire adam. Türkiye'de var onlardan. Arap aleminde de var. Bunlara kutsal deniyor. Sürekli hikaye kıssa anlatıyorlar. Yani din öyle bir hale gelmiş ki insanları orada kendisini dinletmek için ne yapıyor? Hikayelere başvuruyor. Kıssalara başvuruyor. Bir mübarek bir gün gidiyordu. Yolda bir falancayı gördü. Hayvanlarla konuşmaya başladı falan. Halbuki ibret olarak Kur'an ve sünnet yeter. Onda da örnekler var. Onda da kıssalar var. Allah-u Teala suresinden bahsediyoruz mesela. Yasin mesela. Hepsi ne? Allah-u Teala'nın daha önce kavimlerde yaşamış olan topluluklardan bize bahsettiği olaylar. Onun için öğüt alınacaksa, örnek verilecekse Kur'an ve sünnette hepsi var. Bunlar hatiplerin yapmış olduğu bazı hatalar. İnsan i̇şte hafta yine neye değinmiştik? İmamın doğadayken ellerini kaldırmasına değinmiştik. Bununla alakalı e, Seleften birçok alim ne yapıyor? Zamanın Yöneticileri tarafından ellerini kaldırmakla emrolunmalarına rağmen bunu reddediyor, bunu kabul etmiyor. Ee, Abdul Malik Udayib binul Haris ellerini minberdeyken, hutbedeyken, dua kaldırmasını emrediyor. ediyor. O da diyor ki, ama ana fala ileyha. Ben diyor, senin bu senin ne bulman yerine getiremem diyor. Yine Abu İdris el Kaulani ne yapıyor? Abdul ondan ellerini kaldırmasını istiyor dua edeyken, minberdeyken. O da ne yapıyor? Ellerini kaldırmıyor. Bunların hepsi sahih senetlerle tarih Huddimesh'de ve diğer Ebu Zura'nın tarihinde nakl olmuş. Yani seleften alimler hutbede dua ederken ellerin, ellerin kalkmasını ne yapmışlar? Kötü görmüşler. Diyorlar ki biz Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gördük. Niye? Niye kötü görmüşler? Ne zararı var diye yaklaşmıyorlar. Dinde böyle bir mantık, böyle bir yaklaşım yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yaparken görmedik. Yıllarca Minber'de aleyhissalatü vesselam hutbe irad etti. Hutbe verdi. Dua etme ellerini kaldırarak bu şekilde. Ancak hangi yerde? Yağmur doğasında. Yağmur. Ancak yağmur doğasında. Enes İbni Malik rivayet ediyor. Hadis Bukhari'de diyor ki Enes İbni Malik. Esabetin nase senetun ala ahdin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem döneminde bir kuraklık yaşandı. Febeyne'n-nebiy sallallahu aleyhi ve sellem yahutibu fi yevmi'l-cume'ti veleyse aleyhi salem cume'a'l-hutbedeyken <gülüyor> kama a'rabiyun fekale ya rasulallah helak'l-malu ve jaa'a'l-a'yalu fed'u'llaha lena ey allahü rasulü dedi bi a'rabi bi bedeli aya kalkarak hutbede hayvanlar davarlar ne yaptı helak oldu ve <Sessizlik> jaa'a'l-a'yal çoluk çocuk açlıktan kırılıyor Fad'u Allah'a lana Allah'a bizim için dua et. Yani Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den ne yapıyor? Dua talebinde bulundu hayattayken. Yani bugün birçok insanın Peygamber aleyhissalatu vesselam'ın vefatından sonra onun yanında olmadan, o duymuyorken yapmış olduğu duayı duayı yapmak caiz olsaydı bu sahabe de yapardı evinden de yapardı. Ey Allah'ım, peygamberinin yüzü hürmetine, habibinin yüzü hürmetine değil mi? Veya Peygamber vefat ettikten sonra yağmur duasını yaparlardı ama hiçbiri ne yapmıyor bu şekilde yapmıyor. Hayattayken Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geliyorlar. Peygamber aleyhissalatü vefat ettikten sonra <gülüyor> amcası Abbas'a gidiyorlar hayatta olan. Diyorlar Allah'a bizim için dua et. Bizler hayattayken Peygamber'inden Allah'ın Rasulü'nden elçisinden bize dua etmesini isterdik. Ederdi ve duasına kabul olurdu diyorlar. Ama bugün insanlar ne yapıyor? kilometrelerce uzaklarda Peygamber Aleyhisselam kabrindeyken onları duymuyorken dualarını, bu teveccühlerini. Çünkü nas Peygamber Aleyhisselam'ın insanların selamını duymasıyla ilgili. İnsana selam verince ona ulaştırılıyor. Hazreti Aleyhisselam ne yapıyorlar? Allah Teala onun yüzü hürmetine, onun makamı hürmetine, Habibinin yüzü hürmetine diye ifadelerle dua ediyor. Bunlar Aleyhissalatu, Aleyhissalatu vesselamın, Aleyhissalatu vesselamın ashabını öretmediği Selefin tasvip etmediği kerih gördüğü, haram gördüğü dualar. İmam Ebu Hanife de zikrediyor bunu. Bu duanın meşru olmadığı hilal. Çünkü diyor, yani Allah katında kimsenin hakkı olmaz bu manada. Hayattayken gidersin salih bir kimseye dua istersin. Bu sahabede geliyor. Peygamber Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, İrfanette İnés bin Malik, Aleyhisselatü Vesselam ne yaptı? Ellerini kaldırdı. Nerede? Kutbede yağmur, yağmur, yağmur. doğasında. Bakın yağmur doğasında. Ondan sonra İrfanette diyor diyor abi gökyüzünde diyor bir bulut daha görmüyorduk ki nefsimi bulunduran elinde bulunduran Allah yemin olsun ki bir de baktık ki. Birden bulutlar geldi, dağ, dağlar gibi. Aleyhissalatu vesselam minberinden daha ayrılmamıştı ki sakalından ne yapmaya başladı diyorlar yağmur damlaları süzülmeye başladı. Aleyhissalatu vesselam duası kabul oldu. Aleyhissalatu vesselam duası ne oldu? Kabul oldu. Buradan da görüyoruz ki hutbede imam yağmur duası yaparken "Allahumme gıthna, Allahumme gıthna." Allah bize yağmur gönder. Yağmur gönderdi dua ederken Ellerini kaldırması nedir arkadaşlar? Sünnettir. Yağmur doğası esnasında, hutbede. Onun dışında <gülüyor> onun dışında ee, ellerini kaldırması sünnete uygun değildir. muafık değildir. Aynı şekilde cemaatin de imamla birlikte ellerini kaldırması. Bu da yapılan bir hata. Hatta Hanefi mezhebinden İbni Abidin Diyor ki, ennehum iza fa'alu zâlike eshimu ala sahih. Diyor mezhep içinde sahih olan görüşe göre ellerini kaldırırsa cemaat, imamla birlikte diyor onlar ne yapmış olurlar? Günah işlemiş olurlar cemaat. Yani bu Muhammed İbni Abdüluhab'ın, İbni Teymiye'nin sözü değil. Bakın İbni Abidin diyoruz. Bugün Türkiye'de bile hangi camiye giderseniz gidin, hangi medreseye giderseniz gidin, kitabını göreceğiniz Haşiye İbni Abidin diye bilinen kitap. Orada aynen bu şekilde söylüyor. Evet, yapılan başka hata, İmam namaza durma, namaza esafları düzeltmeden ne yapıyor? Bizim özellikle yapılan başka bir hata. Daha önce söylemiştik, Ömer'in hatta Osman Rabbil Allah'un neyi vardı? Görevlendirdiği insanlar vardı. Saplar arasında dolaşırlar. Safların düzeldiğini haber verdikten sonra imam ne vardı? <gülüyor> Orada peygamber aleyhissalâsında istavu <gülüyor> ve tediru Ama insanlar şimdi öyle bir şey var ki imamlarda Sanki kamet geldikten sonra konuşmak Konuşmayı haram addediyorlar. Hayır peygamber aleyhissalâsı konuşmuş. Onun yaptığı davranış aslında safların o şekilde başıboş bırakılmaz. Özellikle cuma günleri ilerlediği zaman sapların arka tarafın ile ön tarafta bir boşluğun kalması ve bu şekilde namaza durması yani bu İmam Abbanin dediği gibi farz yani sapların tamamlanması. Bir farzın terki haram. Buna vesile oluyor İmam. Bu da yapılan başka bir hata. Yine cuma namazıyla ilgili değineceğimiz diğer bir husus İnsanlar cuma namazını kıldıktan sonra bazıları ne yapıyorlar? Bir de öğlen namazını kılıyorlar. Yani adam cuma namazını kılıyor cuma namazı niyetiyle. Sonra da kalkıp öğlen namazını kılıyor. Yani Allah Teala biz biliyoruz ki kula, kulun üzerine bir vakitte iki tane ayrı namazı ne yapmıyor Allah Teala? İki ayrı namazı farz kılmıyor. Yani öğlenden Cuma ya öğlen ya cuma. Seferdeysen cuma yı kılmıyorsan öğleni kılacaksın. Ama cuma yı kıldın ve Allah Teala'nın ya da Resulünün şart olarak söylemediği, şart olarak göstermediği bir şeyi, şart olarak göstermediği bir şeyi sen neye binaen şart gösteriyorsun? Diyorlar ki peygamber vesilesiyle döneminde tek bir camide namaz kılınıyordu. Cuma namazı kılınıyordu. Evet, o, evet peygamber aleyhisselam diyor, yani Medine'de tek bir camide namaz kılınıyordu. Varsayalım ki bu doğru, evet. Diğer namazlar da böyleydi. O zaman diğer namazlar için de aynı şartı gözet. Değil mi? Yani diğer namazlar da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem camisinde kılınıyordu. Sonra bunun namazın saat şartı olduğunu sen nereden çıkıyorsun? Evet, ilim ehli diyor, İlim ehli kitaplarına bakın. Evla olan, eftal olan Cuma'nın ne yapılması? Merkez camilerinde büyük camilerde, yani cem eden insanları bir araya toplayan kalabalıkla kılınan camilerde kılınması. EFT olan bu. Ama birden fazla camide kılınması Cuma'nın sıhhatine halel getirir mi? Halel getirmez. Ya cumayı halifenin, sultanın kıldır, kıldır, kıldırma şartı var mı? Yok. Sultanın kıldırma şartı yok ya. Sıhhat şartı değil yani. İnsanlar hatta ilmihli diyor ki bunun mesela genelde Şafii mezhebine ne yaparlar? Ee, nispet ederler. Derler ki Şafii'ye göre eğer ee, birden fazla aleyküm selamun Allah'a emanet Camide cuma kılınıyor ise cumadan sonra öğlen namazı kılınır derler. Halbuki İmam Şafii ilim ehli Diyorlar ki İmam Şafii Bağdat'a geldiğinde Bağdat'a girdiğinde oradaki ilim ehlini ziyaret etmek için ilim almak için gittiğinde Diyorlar ki birden fazla camide ne yapılıyordu? Cuma namazı kılınıyordu. Ve i̇mam Şafi'nin Bağdat'ta bu manzarayı gördükten sonra, Cuma'dan sonra kalkıp da öğle namazı kıldığı ne yapılmamış? Görülmemiş, nakl olmamış. Şayet kılsaydı ne yapardı diyor ilim ehli? Nakl olurdu. Yani Şafi, yani Peygamber a.s.m'den böyle bir şey yok. Buna ima edecek bir husus yok. İmam-ı Şafi'ye dayandırdıkları, yani Şafi'yi mezhebine dayandırdıkları Görüşte müteahhirin, sonradan gelen bazı Şafii alimlerine nispet edilen bir görüş. Yoksa İmam-ı Şafii'nin diyorlar ki, Bağdat'a geldiğinde birçok camide ne vardı? Bir çok, Bağdat'ta birçok cami vardı. Bunlar da cuma namazı kılınıyordu ve İmam-ı Şafii'nin cumadan sonra namazı kıldığı varit değil. Ama hani diyor ya, taassup. Biz Suriye'deyken, Şam'dayken Ramazan el-Buti ne yapıyordu? Ramazan el-Buti. Dünyaca tanınmış meşhur bir alim. Yani Şafii mezhebine taassup ediyor. Şafii mezhebine taassup ederken İmam-ı Şafii'nin kendisine değil o mezhebin sonradan gelen bazı mensuplarına birisinin kitabında okumuş, görmüş Cuma'dan sonra öğlen namazını farzı kılınır diye koskoca alim kisvesindeki adam Cuma'yı kıldırıyor ardından bir de ne yapıyor? öğlen namazını kıldırıyor. Yok kardeşim eğer Cuma'nın sahih olmayacağına itikad ediyorsan, batıl bir namaz olacağına itikad ediyorsan niye o namazı kılıyorsun batıl olduğunu bilebilir? Bu ayrı bir günah, ayrı bir problem. Değil mi? Evet. Yahut da sahih olduğunu görüyorsan aynı anda nasıl hem öğlen namazının ve hem Cuma namazının aynı anda sana farz kılındığını söyleyebiliyorsun. Bunların hepsi taassub. Taassub'un Neyi? Neticeleri. Tabi bazıları bu konuyla alakalı daha önce de zikretmiştik. Sahih olmayan batıl mevzu hadisler zikrediyorlar. Diyorlar ki mesela El-Cum'atu limen sebak El-Cum'atu limen sebak Diyorlar Cuma namazı önce kılanadır. Yani cuma namazını önce kılan ne yapmıştır? Kapmıştır. Yani ondan sonra kılanların Cuma'sı artık olmamıştır. Yani Hatta bazı fıkıh kitaplarınızda kim diyor tek birlik getirirse böyle bir şeyde kentte hangi cami ilk getirirse artık diyor nedir o o caminin cuması olmuştur diğerlerinin cuması yoktur o ne yapacak bunlar Öğlenme var. bakın arkadaşlar Orta Çağ'dan bahsetmiyoruz bugün Şam'dan bahsediyoruz şurada komşumuz olan ülkede din adamları bunları konuşuyorlar ne Kur'an'da delilleri var ne sünnette delilleri var ne mezheplerinin imamı imamından bir delilleri var sebep. Metinlere kendilerini bağlamışlar. Fıkıh kaynak. Hadislerden yoksun. Hadislerin zikredilmediği metin kitaplarına. Kimin görüşü olduğu dahi zikredilmeyen o fıkıh kitaplarında deniyor ki işte Cuma kimindir? Önce kılanındır. Hadis mi? Değil mi? Hadis de sahih mi? Değil mi? Ve bu insanlar koskoca Şam diye bilinen bir yerde ne yapılıyor? Çünkü sünnet terazi olmazsa, sünnet ölçü olmazsa insanlar ne yapar arkadaşlar? Böyle garipliklere imza atarlar. Diyor ki, tabi ilim ehli Şeyh Albani Rahimahullah mesela diyor ki Te'addudul cüm'ati bidûni darûrah sünne. Cuma günü Birden fazla gereksiz yere, gerek yokken birden fazla yerde namaz kılmanın hükmü diyor sünnete muhalefettir. Yani gerek yok ama gerek varsa sünnete muhalif değil bu. Fe'amri al-haylule tuuna teksir <gülüyor> diyor, Yani cuma namaz cuma cuma namazlarının kılındığı yerlerin çoğaltılmasından ziyade daha çok insanları toplayan, cem yerlerde kılınmasına ne yapılması lazım? Gayret göstermesi lazım. Yani insanlar mesela İstanbul'da Sultanahmet'e yönlendirir. İnsanları toplayan ana merkez camilerine hep yönlendir. Yönlendirir. Aradaki, sokak camileri iptal et. Mesela cuma günleri Sudebistan'da öyle mesela. Cuma namazı kılınan camilerin şeyi bellidir. Yerleri bellidir. Mesela bizim oturduğumuz mahallenin camisinde cuma kılınmıyordu. Beş vakit ezan okunuyor, beş vakit namaz kılınıyor. İmamı var ama cuma orada kılınmıyor. Cuma nerede kılınıyor? Az ilerideki daha büyük camide. Ne yapıyorduk? Biz eğer harame gitmezsek, Mescid-i Nebevi'ye gitmezsek, yetişemezsek eğer mahallemizdeki cami kapalı, kılamasın cumayı. Nereye gidiyorduk? Oraya gidiyorduk. Orada topluyorlar. Sünnet olan bu. Sünnet olan bu. Kalabalık. Evet. Ama bu şu demek değil. Verildiği ihtiyaç olmadığı halde Cuma namazının kılınmış olması, o Cuma namazının basul olduğu anlamına ne yapmaz? Gelmez. Evet. Cuma'dan sonra kılınacak sünnete gelelim. Cuma'dan önce kılınacak sünnetle ilgili ne yapmıştık? Konu konuya bahsetmiştik. Cuma'dan önce kaç tane sünnet var? Yok, namusbeti. Allah'ın nasip ettiği kadar, Allah'ın dilediği kadar sünnet var. Yani camiye girdin, Allah'ın yazdığı kadar ne yapabilirsin? İmam çıkana kadar kılarsın. 10, 12 çok erken gittin. 20, 30, 40 ama 4 rekat olarak ne yapamazsın bunu? Sabitleyemezsin. Çünkü bugün insanların kılınmış olduğu cuma namazının sünneti olarak. Cuma namazının öncesinde kılınan 4 rekat sünnet olarak bir namazın olmadığını ilim ehlinden naklettik. Cuma namazından sonra kılınacak sünnet nedir? Nasıl olmalı arkadaşlar? Bu konuyla alakalı iki tane rivayet var. Bir rivayette Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma diyor ki Enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kâne la yusalli cum'ati fe yusalli sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'dan hemen sonra namaz kılmazdı. Ayrılırdı. Giderdi. Ondan sonra kaç rekat kılardı? İki rekat kılardı diyor Abdullah İbni Ömer. Ebu Hurayra hatta Abdullah ibn Ömer'in hadisinde şöyle bir ziyade var Buhari'de diyor ki feyusalli rak'atayn fi beytihi iki rekat kılardı nerede kılardı evinde kılardı diyor <gülüyor> Abdullah ibn Ömer. Ebu Hurayra hadisi Ebu Hurayra bu hadis tabi e, Abdullah ibn Umar hadisi Buhari Müslim hadis Ebu Hurayra da diyor ki enne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem kal iza salla ahadukum el cum'ate felyusalli ba'daha arba'a sizlerden birisi cumadan sonra namaz kılarsa kaç kılsın onu? Kaç rekat kılsın onu? 4 rekat kılsın diyor. Yani Aleyhissalatu vesselam'ın fiili 2, kavli sünneti kaç? 4. Yani fiili olarak bize nakledilen sahabenin anlattığı iki. Kavli olarak da bize ne tavsiye ediyor? 4 tane. Ama şunu bilmeliyiz ki sünnetin sünnetin cuma namazından sonra kılınan sünnetin ne yapılması lazım? Namaz bittikten sonra, kıl, namazın kılındığı yerden ayrıldıktan sonra kılınması lazım. Sünnet olan bu. Geçen hatırlarsanız, bu konuya değinmiştik. Farzla nafilenin peş peşi ardına bitiştirilerek kılınmasının nehyolunduğunu, Hazreti Ömer'in nasıl bir tavır takındığını Peygamber'in huzurunda yanında bunlara değinmiştik. Hatırlayın o dersleri. Hatta Muaviye görüyor bir zatı onun cumadan sonra cumadan sonra namaz <gülüyor> kıldığını farzı kıldığı yerde namaz kıldığını görüyor. Ona bir adam göndererek diyor ki la ta'ud li faalt yaptığını bir daha tekrarlama. İza sallaytel cum'ate fe la tasilha bi salatin hatta tukellim au tahuc. Cuma'yı kıldıktan sonra Cuma'yı kıldıktan sonra konuş, konuşarak yahut yerinden ayrılarak ne yap? Cuma'nın arasını kılacağını nafileyle böl. Fe inne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem emarana bizalik. Bak. Muaviye kendi şey şeyinde mi söylüyor bunu? Radiyallahu anh. Gör. Fe inne Rasulallah sallallahu aleyhi ve sellem emarana. Bize ne yaptı? Bizalik. Bunu emret Allahü Aşhıla Salatun bi salatin ne emretti? Bir namazın bir namaza bitistirilmesini. Hatta <gülüyor> ne tekellem evinahrucu. Ya konuşarak böleceğiz ya da çıkarak. Demek ki İbn Ömer bize ne anlatıyor bakın? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Cuma'dan sonra yerinden ayrıldıktan sonra namazını kılardı ve evinde kılardı. Kaç recat kılardı diyor? İki rekat kılardı diyor. Tabi evde namaz kılmanın şey şeyeni fazileti daha büyük biliyorsunuz. Aleyhisselatü vesselam, nafile namazlardan bahsediyoruz. Farz namazlardan değil. Farz namazların yeri cami. Erkekler için farz. Kadınlar da gitmek isterse engel olabilir miyiz? Olamaz. Tabii yani, yani koku sürünerek teberrüç, açılmış bir şekilde insanların nazarını celbedecek şekilde gitmesini kastetmiyoruz. <gülüyor> Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki Cabir ibn Abdullah radıyallahu anhum rivayet ediyor. "Eğer sizden biri namazını camide kılarsa, sizden kıldığı camide namaz, namazını kıldığı zaman, mahallesindeki camisinde namazını kıldığı zaman, 'Felyecal li bayti nasiban min salatihi.' Evine namaz kılacağı namazdan yani sünnetlerden bir pay ayırsın. Evine bir pay ayırsın. Fe inna Allah ja'ilun fi bayti min Çünkü Allah Teala onun evde kılacağı namaza bir ne verecektir? Hayır verecektir. Karşılık verecektir. Bu hadisi Müslüm e rivayet ediyor. i̇bn Ömer hadisi biliyorsunuz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki اِجْعَلُوا مِنْ صَلَاتُكُمْ فِي بُيُوتِكُمْ Evlerinizde namazlarınızdan bazılarını kılın. Sünnetler. وَلَا تَتَّخِذُهَا قُبُورًا Evlerinizi kabir yapmayın. Ne demek evlerinizi kabir yapmayın? Kabirlerde nasıl namaz kılınmıyor? Namaz kılınmaktan yoksundur kabirler. O şekilde evinizi ne haline çevirmeyin? Kabristana çevirmeyin. Yani evinizde namaz kılınsın. Sünnetleri evde kılın. Ama Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, aleyhi ve sellem ne kadar doğru söylemiş değil mi? İslam garip geldi, garip gidecek. Şimdi camide farz namazı kılıyorsun. Oturuyorsun, tespihini çekiyorsun. Sonra kalkıyorsun, gidiyorsun evine, iş yerine. Sünnetini kılıyorsun, arkadan insanlar ne diyor ya? Bu ne yapıyor? Sünnet nasıl unutulmuş görüyor musunuz arkadaşlar? Sünnet unutulmuş, insanlar sünnet diye zannettikleri bir şey yapıyorlar. Sünneti yapan insanlara da kem gözle bakıyorlar. Diyor ki bunlar ne yapıyor ya? Hem bunlar böyle oturup namazı yarıda bıraklar, yarıda gidiyorlar, değil mi? Aynen öyle işte ya. Eskiden imam ilim ehlizik ediyor Kendi dönemlerinde. ...cuma günü ilk rekatta... ...iki tane yani iki kere secde yapmayan... ...secde suresini okuyup, seyir secdesi... ...yani üç secde yapmayan... ...imamları hata yaptı olarak görüyorlardı. Şimdi de öyle bazı Arap ülkelerinde, Suriye'de. Peygamber a.s. her zaman yapmıyor onu. Ah yani bazen... <gülüyor> ...ne yapıyordu? Secde suresini okur. Secde suresinde ne var? Secde ayeti var. Ne yapıyor? Secde ayeti gelince gidiyor, secdesini yapıyor, kalkıyor. Sonra normal o ilk rekatın iki secdesini yapıyor... Yani ilk rekatta toplam kaç secde oluyor? Üç secde oluyor. İnsanlar ne zannediyor bunu? Tamam cuma günü kılınacak namaz kaç secdeli olması lazım? Beş secde. Üç ilk rekatta, iki son rekatta. Onlara peygamberin sünnetini uygulayan bir adam geldiğinde cuma günü farz sabah namazını normal secde ayetini okumadan kıldıran bir adam geldiğinde eksik gözüyle bakıyorlarmış. İlim ehlizk ediyor bunu kitapta. Bugün de nasıl aynısı? Namazda kamet getiriyorsun cemaate. İmam selam verdikten sonra sesini yükselterek Allahümme entes selam ve min kes selam tebarek tezel celal vel ikram demediğin zaman ne zannediyorlar? Eksik kaldı namaz. Aynı şeyler bakın. Aynı şeyler niye? Adet olmuş. Din adet üzere örf üzere yaşandığı için kimse doğruyu araştırmıyor. Allah Resulü Aleyhissalatu Vesselam sünnetleri nerede kılınıyor? Evde kılınıyor. Evde olan bu. Resulullah Sallallahu Aleyhi ve Sellem Ebu Davud rivayet ediyor bunu. Diyor ki: "Salatu'l mer'i <gülüyor> fi beytihi afdal min salatihi fi mescidi haza illa'l maktuba." Farzı mazhar iç insanın kişinin evinde kıldığı namaz bu mescitte peygamber kendi mescidini işaret ediyor. Burada kıldığı namazdan daha hayırlıdır diyor. Bu çok önemli arkadaşlar. Hatırlıyorsunuz Şeyhülislam Hulusi'nin Allah'ın bu konudaki sözünü sizlere ne yapmıştık? Zikretmiştik. Cuma namazıyla alakalı <gülüyor> Cuma namazıyla alakalı yani Cuma namazının son sünnetiyle alakalı ilim diyorlar kaç kılınır sünnet? Yani kimisi diyor ki iki. Kim istiyor ki hayır dört. Kim istiyor ki fark etmez, dilersen iki kılarsın, dilersen dört kılarsın diyor. Kimisi de diyor ki şeykülislam imtihanı rahimallah da bunu söylüyor. Diyor ki şayet diyor camide kılarsa sünneti kişi. Cuma namazını kıldın, ondan sonra oturduğun tespihatını çektin, kalktın bir köşeye gittin diyor ki o zaman camide kılarsan diyor dört rakat kılarsın. Eve gidersen veya iş yerine gidersen camiden çıktı kaç kılarsın diyor? 2 rekat kılarsın. İbnü'l-Kayyim rahimehullah da diyor ki "Kâle şeyhuna Ebu'l-Abbâs İbn Teymiyye." İbnü'l-Kayyim. İbnü'l-Kayyim biliyorsunuz değil mi? Çok meşhur bir alem. Hocasından bahsediyor. Ki, Şeyhimiz diyor Ebu'l-Abbâs İbn Teymiyye dedi ki: "İn salla fi'l-mescid salla ve in salla fi beytihi salla rak'atayn." Evinde kılarsa 4, pardon camide kılarsa dört. Evinde kılarsa iki kılar dedi diyor. Bazı elde ne yapmış? Böyle bir tafsile gitmiş. Ee, ancak Şeyh-i Albani Rahimahullah diyor ki yani eftal olan kişinin diyor ne yapması? Yani hangisi o anda kolayına geliyorsa onu yapması. Yani Dörtte kılabilirsin. İkide kılabilirsin. Aleyhisselatü vesselamın Aleyhisselatü vesselamın topluca kılma şey de var, tavsiyesi de var. <gülüyor> Evinde iki rekat kıldığı da var. Buna göre ne yaparsın? Davranırsın. Şimdi <gülüyor> bu bahisten sonra bazı özel namazlar var. Bu namazlara gireceğiz. Mesela istihara namazı var. biliyorsunuz. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem ashabına Kur'an-ı Kerim'den bir ayet öğretir gibi neyi öğretiyordu? İstihareyi öğretiyordu. Sünnette varit olduğu üzere de ne var? İstihare duası var. Aleyhisselam. iki rekat namazın kılınıp ondan sonra e, bu duanın okunmasını tavsiye ediyor. Bazı ilim ehli bu duanın namazın içinde okunacağını da söylüyor. İki rekatlık kılınan namazın içinde okunacağını da söylüyor. Ondan sonra da kişi ne yapıyor? Bu duayı okuyan kişi namazı kıldıktan sonraki Özel olarak istihara namaz da kılabilirsin. Yahut öğlen namazının son sünnetini iki rekat kıldın, ondan sonra da istihara duası yapabilirsin. İstersen kalkar, bir iki rekat daha kılar, dua istihara namazı olarak kılar, ee, dua da yapabilirsin. Yahut da kıldığın iki rekatlık bir namazın ardından da bu duayı yapabilirsin. İstihara duası. Nedir arkadaşlar ee, bu duanın şeyi? Allah-u Teala'dan hayır istemek, istihara, hayırdan, ya, hayır talep etmek. Allah tarafından hayır istiyorsun. İşini hayır eylemesini istiyorsun. Bu doğayı okuyup ne yapacaksın? Niyet ettiğin, yapmak istediğin, işe koyulacaksın. Hani rüya göreyim, yatayım. Rüyada yeşil görürsem şöyle olur. Beyaz görürsem böyle olur. Gibi şeylere de ne yapmayacaksın? Kulak asmayacaksın. Yani insanlar öyle hale gelmiş ki adam tarikat kurmuş. Yani tarikat kurmuş, derken, tarikat kurmuş derken kendimi şey gibi hissediyorum adam, şirket açmış. Adam tarikat kurmuş, gerçekten şirketi açmış maalesef. Ve oraya aldığı muritleri de neyle alıyor? İstihareyle alıyor bakın. İstihareyi kim yapıyor? Tarikattaki kuluçkaya yatan adam. Bir tane adam koymuşlar o tarikata. Adam... O tarikata girecek insanlar için istihareye yatıyor. Yani ne yapıyor? Onun için dua ediyor, uykuya yatıyor. Anlık, üç dakikalık, beş dakikalık uykular, binlerce talep var değil mi? Binlerce tarikata girmek isteyen var. Ardından bu adamın görmüş olduğu rüyanın sonucuna bakılarak diyor ki seni alıyoruz, seni almıyoruz. Arkadaşlar bu bahsettiğimiz olay bizim bu memleketimizde oluyor. Tayland'dan Çin setlerinin ötesinde olan Budistlerden Hindu Hindustlardan bahsetmiyoruz. İstanbul'un göbeğinde binlerce, milyonlarca etbaası olan kendilerine tabiisi olan saf insanlardan bahsediyoruz. Niye? Çünkü hep söylüyoruz ya Kur'an ve Sünnet ölçüsü yok arkadaşlar insanlar neyin güzel, neyin çirkin olduğunu neyle karar veriyorlar? Ölçülerine ataları, babaları, dedeleri değil mi? Bunlar maalesef. Tabi her memlekette istihare ile alakalı farklı farklı şeyler var. Kimileri istihareden sonra tesbih sallıyor. Kim ülkelerde <gülüyor> Kimileri kura çekiyor. Kimileri kahve fincanına bakıyor. Bal bakıyor. Bu i̇lim heliket ediyor kitaplarında. Kimileri toprağa istihar eden sonra çizgiler çiziyor. Karışık bir şekilde sonra sayıyor tek mi çift mi. Yani bir sürü ne var arkadaşlar bu konuyla alakalı inanılan, yapılan, uygulanan yanlışlar var. İnşallah önümüzdeki hafta Salatul Eyydeyn bayram namazıyla alakalı bayram namazıyla ilgili hususlara değineceğiz. Namazlarda bayram namazında yapılan hatalar var. Onlara değineceğiz. Burada bugünkü konumuzu bitirelim. Sorusu olan arkadaşlar varsa ona, onları alalım. Evet. Var mı sorumuz? Alalım. Namaz mi? Namaz Kimsenin evli kitabı kastetmiyorum, kestiği yenir mi? Namaz kılmayan bir evlat, namaz kılan bir babaya varis olabilir mi? Evet, yani Eli ehlinden namaz kılmayan kimsenin kafir olduğunu söyleyen <gülüyor> grup alimler diyorlar ki namaz kılmayan kimseye kız verilmez. Eğer kız verildiyse o kızın nikahı nedir? O adamdan düşmüştür. Çünkü Müslüman bir kız, Müslüman bir kadın ne yapamaz diyorlar? Kafir bir erkek, mürtet bir erkekle. Kafir bir erkekliği. Ehli kitaptan bir erkekle ne yapamaz? Evlenemez. Evli kalamaz. Yani namazın durumu bu kadar önemli. Bakın arkadaşlar. Diyorlar kestiği ne yapılmaz? Yenmez. Aynı şekilde çocuğun babasından, yani namaz kılmayan çocuğun babasından miras alamayacağı gibi namaz kılan çocuğun namaz kılmayan babasından da miras alamayacağını söylüyorlar. O kadar önemli husus. Namaz kılma Bunun üzerine birçok şey bina ediyor. Diyorlar, Müslümanların mezarlığına gömülmez. Eğer kız istemeye gidiyorsanız, Kızın babasıysa bu adam ve namaz kılmıyorsa velayeti düşer kızın üzerinden. Velayet başka baba tarafından dedeye, amcaya, kardeşe gider. Amcanın çocuğuna gider. Bakın amca çocuğu, mah yani mahremi olan bir çocuğa gidiyor velayet. Babasından alınıyor velayet. Niye? Çünkü namaz kılmıyor. Dedeye namaz kılmıyor. Amca kılmıyor. Kimde amca da yok. En son amcanın çocuğu. Kız ondan istenir velayet ona geçer, o verir diyorlar. En son çare. O da yoksa diyorlar, devletteki kadı, hakim, ne var? Nikahı kıyar. Velisi olur. Tabi bunların delillerini defaatle söyledik, zikrettik. kendi ayetler var. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in hadisleri çok açık. Aleyhissalatü vesselam لَحُقُّ الَّذِي بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ الصَّلَاةُ فَمَن تَرَكَهَا فَقَدْ كَفَرَ إِذًا لَّوْنَارَاسِنْدİKİ ANLAŞMA AHİTLEŞME SÖZLEŞME namazdır. Kim O NAMAZI TERK EDERSE FAKAT KEFER NE OLMUŞTUR Kafir OLMUŞTUR diyor. BEYNAR RACULİ VE'L KUFRI VE'ŞİRKİ'S SALAH FA MEN TERAKAH FA KAT şirk KİŞİ NAMAZ vardır. Kim TERK EDERSE NE OLMUŞTUR OLMUŞTUR TABİİNDEN ABLAYIM ŞAKİD diyor ki, RASULULLAH SALLALLAHU ALEYHI Namazın terki hariç hiçbir amelin terkini ne yapmazlardı? Küfür görmezdi. Bu ve buna benzer yüzlerce delil gerçekten namazın o kadar önemli olduğunu gösteriyor. Ve namazın terkinin çok tehlikeli olduğunu, kişiyi dinden çıkarıp hürtet kılacağını gösteriyor. Ondan dolayı etrafınıza, ananıza, babanıza, çoluğunuza, çocuğunuza namaz hususunda dikkatli olun. Dikkat tavsiyesinde bulunun. Ve namazı Allah'ın Resulü'nün kılmış olduğu. <Sessizlik> ben nasıl namaz kılıyorsam öyle namaz kılın emrine göre. Namaz kılmalarını emredin. İşte dedik burada. Düküda kadınlar nasıl edecek? Secde, <gülüyor> nasıl edecek bunlar? Bunları öğrenin. Evet. Bir sordum var mi? Bu hani, farz namaz bittikten sonra arada bir kelam fasıla yapıp nafile öyle kıllarız demiştik. <gülüyor> bu Sünnet namaz diktinde de e, aynı. <gülüyor> yani, sünnetin ardından bir daha sünnet kılacaksın. Yani yer yani, değiştirebilirsin. Tabi yani. Yani. yani. Namazlar buradaki hikmetin ilim ve ne olduğunu söylemişti. Artık namazın üzerine namaz ibadet formatından, ibadet şeklinden çıkıp adet haline gelmesin. Yer değiştir, tesbih çek, ondan sonra ne yap? Evet bunu netinelim. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden devam ederiz. Subhanakallahumma hamdika hamdik. en